Bismillahirrahmanirrahim. Innal billahi min anfusina min a'malina. fala Wa la anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya illa muslimun. يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حزج حابة بث من رجالا كثيرة ونساء فتقول الله الذي تسألون به بالأرحام إن الله كان عليكم غيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله رقول غول سديد يسلف لكم أموالكم يعف لكم ذنوبكم بما يط الله هذا ورسوله فقط فاز حزنا أضيما أما بعد innastaghal hadiyate kalamillah wal hadiy hal muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el serr al umuri muhtafatunha lakull muhtafatin minha ve kunna min atil dalale lakull dalalatin finnar hada sharh-ı kebimiz bugünkü hadis dersimizde ilim kitabını okumaya devam edeceğiz biliyorsunuz İmam Buhari'nin kitabı olan Sahih-i Buhari'nin muhtasarı elimizde onu okuyorduk ilim kitabından Geçen hafta birkaç hadis okuyarak Okumaya başlamıştık ona giriş yapmıştık Şimdi devam edeceğiz aynı mevzulara ilim konularına Bugün okuyacağımız hadislerin ilki Ki kitabımızda da 62 numaralı hadis Enes radıyallahu anh'tan gelmekte O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Bize rivayet eder ki Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu İslam'ın temeli olan hadislerden birisi Dört tane kelime sadece Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Yessirû ve Ve beşirû ve lâ tüneffirû. Dört kelime. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, yani sevinçli haber verin, sevindirecek haber verin ve nefret ettirmeyin. Tiksindirmeyin. İslam'ın temeli hadislerden demiştik. İslam çizdiği sınırlar içerisinde hep kolaylığı emreder. Zorlaştırmaktan uzaklaştırır. Zorlaştırmayı yasaklar. Ancak herhangi bir ibadetin içerisinde, herhangi bir hükmün içerisinde zorluk varsa o zorluğu da hafifletmez. O zorluğu da zorluğundan dolayı o hükmü de ortadan kaldırmaz. Eğer bir hükmün içerisinde zorluk varsa o zorluk yaşanacaktır. Ancak bir mevzu var ki kolay dahiledilebiliyor ise onun için hem kolay hem de zor yollar arası İslam onun kolay olan tarafını tercih etmemizi öğretir nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve de günah olmadığı sürece hep kolaylaştırıcı tarafını tercih ederdi hep basit olanı kolay olanı tercih ederdi nitekim hatırlayın İbni Amr radıyallahu anhuma her gün oruç tutmayı ve buna devam etmeyi kendisine kendi kendine söz verdiği zaman Aleyhisselatü Vesselam onun bu zorlaştırmasını kolaylaştırıyordu. Bir gün tut. iki gün tut. Üç gün tut. Değil mi? Beş, altı, yedi, sekiz. En son Davud Aleyhisselam'ın tuttuğu bir gün yeme, bir gün tutma. Yani ayın yarısını tutma. Yarısını tutmama şeklindeki oruça kadar İbn-i Amur radıyallahu Abdullah radıyallahu zorlamıştı. Aleyhisselatü Vesselam'da artık bundan daha fazlasına zorlayınca teklif edilmiştir. Bundan daha fazlası yok demişti dini öğrenen insanları zorlaştırmaya ve zor tarafını tercih ettikçe kolaylaştırıyordu zorlaştırmak yok aynı zamanda müjdeleyi ve nefret ettirmeyin mümkün olduğunca kolaylaştırma gibi insanların gönlünü kazandıracak ama İslam'a uygun şey gönlünü kazandıracak ve onları soğutmayacak onları ürkütmeyecek İyi tarafından, güzel tarafından bakın ve o şekilde haberler verin. Ki sadece bu kısım bile şu an ülkemizde mevcut bulunan harici zihniyetlere de yeterli bir cevaptır. Çünkü harici zihniyetler ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'nin azap sıfatlarını alırlar rahmet sıfatlarını ihmal ederler. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Der. Müjdeleyin yani iyi haberle haber verin. İyi haberle onların gönlünü kazanın. Ne zaman ne kadar Dini kaidelerin dışına çıkmayıncaya kadar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle azabı şiddet olandır, ancak rahmette bol olandır. Biz ne rahmetini alıp azabını ihmal edeceğiz, ne azap şiddet azab sahibi olmasını ele alıp şey rahmetini ihmal edeceğiz. İkisi denge de olacak. Bundan dolayı insanların birçoğunu fark edersiniz müjdeli haberden veya cennetten cennet bahislerinden alır da cehennem onlara itici gelir cehenneme haberleri efendime söyleyeyim onlara soğuk gelir çünkü ona cennetten bahsetmek yeter onun dinine yönelmesi için Allah Azze ve Celle'nin din, din edilmesi için insanların geneli böyle soğutucu korkutucu delillerden masaldan değil de müjdeleyici, sevdirici delillerden daha kolay alıyor. Ama bazıları da var ki onlara mutlaka ateşi gözden önüne sermek gerekiyor ki bazı şeylerden sakınsın, bazı şeylere yönelsin. 63. hadisimiz Muaviye radıyallahu anh'tan gelmekte. O bir gün e, mihraba çıktı ve insanlara hitap ederken halifeli döneminde şöyle bir hadis rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim şöyle diyordu. Allah kimin hayrını isterse onu dinle fakih kılar. Ben sadece taksim edeceğim, paylaştıracağım. Allah ise asıl verendir, vericidir. Bu ümmettir. Allah'ın emri üzere bulunmaya devam edecektir ve e, Allah'ın emri gelinceye kadar muhalefet eden, onlara muhalefet eden, onlara aykırı davrananlar bu şekilde Allah'ın emri üzere devam eden bu topluluğa, bu ümmete zarar veremeyecek. burada birkaç mevzuyu birkaç cümle içerisinde kısa kısa birkaç cümle içerisinde bize izah ettiğini görüyoruz nedir bunlar bunlardan birincisi Allah kimin hayrını isterse onu dinle fakih kılar fakih ne demek ince anlayış sahibi yani dinin emir ve yasaklarındaki hikmeti anlayacak dini anlayacak kişiler demek fakih anlayışı kuvvetli ...sezgisi kuvvetli... ...yani insanlara e, hüküm çıkartıp... ...insanlara aktarabilecek derecede... ...anlayış sahibi kişiler demek... ...fakih... Allah her kimin... ...hayrını e, isterse... irade ederse... ...onu dinde anlayış sahibi... ...fakih yapar... ...bu Allah Azze ve Celle'den gelen bir lütuftur... ...hemen devamında bunu anlıyoruz... ...ben taksim edeceğim... ...yani paylaştıracağım... ...veren ise Allah'tır... ...yani bununla şunu demek istiyor... Allah Teala'nın bana evve, vahyettiği hükümleri, dini asılları ben insanlardan ayırt etmek için herkese duyururum, ilan ederim. Ama bu duyurduğum vahiden, bu hükümlerden herkes alabileceği kadar alır. Çünkü Allah Teala herkese aynı anlayışı vermemiştir. Aynı kavrama kapasitesini vermemiştir. Aynı ince anlayışı vermemiştir. O yüzden insanlardan bir kısmı neferruatlı mevzu anlar. Bir kısmı biraz daha azanlar, bir kısmı biraz daha anlar. Bu hususta verecek Allahu Teala'dır. Ben ise taksim edeceğim. Yani insanlar arasında sana sana sana diye ayrı ayrı vermeksin. Herkese bana verilen bu ilmi sunucuyum. Tebliğciyim. Bununla beraber Allah verir. Ben sadece onun bu verme işine bir aracı olurum. Sonra diğer bir kısma geçer ki Allah'ın emri yani kıyamet vakti gelinceye kadar bu ümmetin Allah'ın dinini yaşamak, öğrenmek ve yaşamak üzere devam edeceğini ve onlara muhalefet eden diğer din mensuplarının onlara bir zarar veremeyeceğini ifade eder. Bir kısım sıkıntı verecektir, bir kısım eziyet verecektir ama onları dininden tamamen uzaklaştıracak derecede onlara zarar veremeyecektir. Bu hadisin e, müslimde çeşitli lafızları var. O lafız ise biraz daha farklı, biraz daha bu meseleyi tafselatlandırıcı bir hüküm içeriyor. Onda buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden bir taife hak üzere galip gelmeye devam edecektir. Herhalde bu biraz daha izah edici, biraz daha maksadı ortaya dökücü bir hadis. Ümmet biliyorsunuz çeşitli çeşitli fırkalara bölünmüş her birinin kendisine doğru gelen bir anlayışı var. Ancak İslam dininde bu kadar bölünmüş parçalanmışlık hiç yok öyleyse bu ümmetten bir taife bir grup bir fırka hak üzere devam edecek ta ki kıyamete kadar ve o hususta onların muhalifi şekilde inanan ve yaşayan insanlar topluluğu taifeler hak üzere olan o topluluğa zarar veremeyecek bu hadisi izah ederken alimler hak üzere kıyamete kadar devam edecek olan ve diğer muhaliflerin onlara zarar veremeyecek o topluluk hadis ehlidir der. Çünkü hadis ehli dini vasat halini orta halini anlayabilecek bilgiye sahiptir. Hadisler ihmal edilirse dini anlayış mutlaka bozulacaktır, yamulacaktır. Haktan sapılacaktır. Sapılmış olacaktır dolayısıyla. 64. hadis i̇bn Ömer radiyallahu anh gelmekte. O diyor ki biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık, beraberdik. Ona bir hurma göbeğe getirildi. Hurma salgımının göbeğe getirildi. Bunun üzerine aleyhisselatü vesselam dedi ki muhakkak ki öyle bir ağaç ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki onun benzeri Müslüman'ın benzeri gibidir. O Müslümana benzer. Daha önce başka bir lafızla rivayet ettiğimiz bir hadis. O ağaç Müslüman'a benzer, Müslüman'la benzer tarafları vardır. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, ben onun hurma ağacı olduğunu söylemek istedim. Fakat o topluluğun içerisinde yaşlı en küçük olan bendim. Dolayısıyla utandım ve sustum. Bunun üzerine Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bir süre bekledikten sonra yani, o ağacın hurma ağacı olduğunu söyledi. Hurma ağacının insana, insana olan benzerliğinde biz bundan önceki dersimizde çeşitli açılardan söylemiştik izah etmiştik hurma ağacı e, gerek faydasının çokluğundan gerek gölgesinin devamlılığından gerek e, tepesinin kesilmesi cihetinden insana benzemesinden gibi bir kısım husustan dolayı insana benzerlik tarafları vardı Aleyhisselatü Vesselam'da e, bu hadiste onu ifade etmek istemiştir diyordu alimler izah tarzında. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'tan gelen 65. hadiste Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine önemli bir ahlaki mevzuya değinmekte. Buyurur ki iki şey dışında haset etmek yoktur. Caiz değildir. Bu iki şeyden birincisi Allah bir adama mal vermiştir. Çokça mal vermiştir. Zengin yapmıştır onu. O adam da o malını, sahip olduğu malını hak olan hususlarda, yani Allah'ın dinine harcama hususunda yetki sahibi kılınmıştır. Öyle bir adam ki, malı var bolca ve hayır yollarına dağıtıyor malını. Ta ki onu son noktaya bitirinceye kadar, son noktasına gelinceye kadar dağıtma heveslisi. Bu birincisiydi. Kendisine haset edilecek kişilerden birincisi bu. İkincisi de, Allah'ın kendisine hikmet verdiği ve onun da o ver kendisine veren hikmetle amel ettiği, hüküm verdiği ve onun da başkalarına öğrettiği kişi. Böyle bir insan var ki Allah kendisine hikmet vermiş, ilim vermiş. Ki bir başka rivayette de Allah'ın kendisine verdiği şey olarak hikmetleriyle de Kur'an diktedir, Müslümanıdır bu. Allah kendisine Kur'an vermiş, o da gece gündüz bu Kur'anla ayakta durmak, kıyam etmekte. Kur'an'la amel etmekte. Hayatın yaşantısını Kur'an'a göre geçirmektedir diye gelir o rivayette. İkinci kişi de bu. Öyle bir kişi ki bu Allah'ına hikmet vermiş. İlim vermiş. Dini ilimler. O da bu ilimle insanlar arasında hüküm veriyor. Yani kendisine sorular sorulduğu zaman o soruları kendisine verilen bu ilimle cevaplıyor. Hayatını o öğrendiği ilim çerçevesinde devam ettiriyor. İnsanlara bunu öğretiyor aynı zamanda. İşte bu iki kişiye sadece haset edilir. Onun dışındakilere haset edilmez der Aleyhisselatü Vesselam. Hasetin bizim dilimizdeki anlamı kastedilmiyor burada. Bizim dilimizdeki haset bile gıpta, Arapçası aynı kelimeyle ifade edilir. Ne demek haset ve gıpta onu açalım şimdi. Haset etmek birisinin başka birisinde gördüğü bir nimetin kendisinde de olmasını istemesi. Aynı zamanda da o gördüğü nimet sahibinin nimetini elinden kaybetmesini o nimetin ondan yok olmasını istemesi. Yani tamamen ondan çıksın da bana gelsin diyerek istemesi. Haset bu. Gıpta ise bir insanın başka bir üzerinde bir nimet görmesi ve o nimetten bende de olsa diyerek istemesi o kişideki devamıyla beraber. Yani onda da devam etsin bu hal güzel haset. O nimet onda devam etsin. Onda bulunduğu gibi Allah bana da versin o nimeti demesi. Bu hadisteki kastedilen haset ise gıpta manasındaki hasettir. Yani biz şunu anlayacağız. Bunu. Şu iki kişiye haset edilir. Yani gıpta edilir. Nedir bu gıpta? Allah birisine bir mal vermiş. Bu malı hayır hususlarını Allah Azze ve Celle'nin yoluna dağıtıyor. Öyle bir kudreti var. Öyle bir sahipliği var. Bakıyorsun ki adam hayır yoluna dağıtmaktan Allah yoluna dağıtmaktan usanmıyor çekmiyor, çekilmiyor, korkmuyor elindeki mal bitecek diye. İşte bu kişiye gıpta edilir. Ah keşke ona verilen bu büyük nimet bana da verilse de ben de onun dağıttığı gibi, onun yetişemediği onun ulaşamadığı insanlara ben de dağıtsam malımı bolca. İşte bu gıpta caiz olan gıptadır. Ama haset değil. Ondan eksilsin de bana gelsin. Onun elindeki mal tükensin de bende olsun diye temenni değil bu. Bu birinci kişi. İkinci kişi ise Allahu Teala birisine bir ilim vermiş. Kur'an ilimini vermiş, hadis ilimini vermiş, İslami bir ilim vermiş. O kişi de bu öğrendiği ilimle amel ediyor. Hayatını bu çerçevede düzenliyor. İnsanlara yaşantısıyla örnek oluyor. Ve bu öğrendiği ilmi de başkalarına aktarıyor. İşte bu kişiye de gıpta edilir. Ve denir ki, gıpta edilerek şu kastedilir, denir ki Ya Rab yani ona verdin, onun imeti onda daim onda devam etsin. Aynı nimet bende de olsun. Ben de onun insanlara faydalı olduğu gibi insanlara senin dinini öğrettiği gibi ben de insanlara öğreteyim. Ben insanlara faydalı olayım. Evet, bu iki kişiye gıpta edilir. Onun dışındaki bir insana gıpta edilmez. Yani malı olup da dağıtmayana gıpta edilmez. Veya ilmi olup da insanlara vermeyene, faydalı olmayana gıpta edilmez. Hemen burada yeri gelmişken bir başka hadisten daha bahsedeyim ben. Aleyhisselatü vesselam bir hadisinde anlam olarak zikrediyorum. Tam lafızları hakkında değil. Bir hadisinde der ki iki nimet sahibiyle onlara gıpta eden aynıdır. Yani birisi ne yapıyorsa öbürü de ondan istifade eder. Şöyle ki bir insana bir mal verilmiştir. O da bunu hayra, bolca harcamaya gayret eder. Çalışır. Bir başkası da onu görür. Ondaki bu nimetten dolayı der ki, Ya Rab bana da ver. Ben de bunun gibi olayım. Ben de insanlara faydalı olayım. İşte bu iki kişi niyetleri aynı olduğu için alacakları sevap eşittir. Yani mal verip Allah'ın mal verdiği ve bunu Allah yoluna harcayanın aldığı sevap ile ah keşke bende de Böyle bir zenginlik olsa da de onun gibi dağıtsam. Ama yok diyen ve bunu isteyen, arzulayan, canı gördüğünden arzulayan kişi de bu niyetinden dolayı o mal dağıtan gibi sevap elde eder. Bu ikisi eşittir birbirine. Aynı şekilde bir insana ilim verilmiş. O da insanlara öğretiyor. İnsanlara faydalı oluyor bu şekilde. Bir başkası da ah keşke ondaki bu nimet bende olsa da ben de insanlara faydalı olabilsem, insanlara bunu öğretsen Allah'ın dini yayılmasına vesile olabilsen diye gıpta etse o da bundan sevap elde eder. O ilim sahibinin insanlara faydalı olması ve onun öğrettiği ilimden gelecek sevaplardan nasiplendiği gibi o ilim sahibinin yerinde olmayı isteyen, ona gıpta eden kişi de bu niyetinden dolayı sevap kazanır. Bunların sevaplar eşittir der. Bir de öyle bir grup var, öyle bir insan var ki gerek mal verilmiş kendisine, kendisine gerek e, ilim verilmiş ancak malını hayra harcamaz verilen ilmini de Allah yoluna elde edilecek bir sevaba kullanmaz da menfaatine kullanır veya kendine saklar işte bu kişiye de yani kendisinde bulunan bu nimetti hayra kullanmayan bu kişiye de gıpta eden birisi keşke benim de malım olsa onun gibi yapsam veya keşke benim de ilmim olsa onun gibi yapsam diye gıpta eden imrenen kişi de bu kişinin konumu gibidir bu kişi nasıl malından istifade etmedi, dolayısıyla onu kötü yola, haram yola, yanlış yollara kullandı, ondan günah elde etti veya bu ilmini hayara kullanmadı da şerre kullandı, dünya işlerinden menfaat denmeye kullandı, ondan dolayı günah kazandıysa ona gıpta eden, ben de böyle yapmayı istiyorum deyip de ona gıpta eden kişi de onun yaptığı gibi yapmış konumunda olur ve onun elde ettiği günah karşılığında o da bu günahtan istifade eder, ah Allah nasiplenir Dolayısıyla işlerin tamamı işlerin tamamı biliyorsunuz bu halde okulumuz ilk hadise dayanıyor amenler niyetlere göredir kişi niyetinden dolayı sahip kazanır kişi niyetinden dolayı günah kazanır burada istifade edeceğimiz şey Allahu Teala malı, mülkü dilediğine verir İlmi de de gayretli çalışana ve bunlar verken yani Allahu Teala kendi dilediklerine verir bir insan gayret edep edip de zengin olamayabilir. Ama zengin olup Allah'ın nimet verdiği ve Allah yolunda harcayan insanlara gıpta edebilir. Keşke benim de olsa ve ben de onun gibi yapsam diye gıpta ederse o hayır yapan kişi gibi sevaplanmaya devam eder. Veya o ilmi Allah yolunda kullanan kişinin sevaplandığı gibi sevaplanmaya devam eder. Bizim burada şahsımızı ilgilendiren en önemli, en önemli tarafı bu olsa gerek. Aynı zamanda bu mal sahibi ve ilim sahibi olup da bunu Allah yolunda kullanmayanlara gıpta edersek, onların elde ettiği e, günah gibi, bizde günah sahibi olmamak için o hayra kullanılmayan nimeti istemeyeceğiz. Buna gıpta etmeyeceğiz. O kişinin konumunda bulunmayı talep etmeyeceğiz. Çünkü bu durumda biz o zaman onun aldığı günah kadar günah almaya ve onun nasiplendiği gibi kötü şekilde, hayırsız şekilde nasiplenmeye devam etmiş oluruz. 66. hadis i̇bn Abbas radiyallahu anhuma'dan gelmekte O diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün beni kucakladı Göğsünü doğru çekti sardı ve Ey Allah'ım buna kitabı öğret dedi Buna kitabı öğret yani Kur'an-ı Kerim'i öğret dedi i̇bn Abbas radiyallahu anhuma için Gene Bukhari ve Müslim'de Üç ayrı dua vardır Bunlardan birincisi budur İkincisi ey Allah'ım onu dinde Fatih yap. Onu dinde incanlayış sahibi kavrayışı kuvvetli bir e, alim bilgin kişi yap. İkinci dua ise ona hikmet öğret. Ona hikmeti öğret. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a kastedilerek amcasının oğlu biliyorsunuz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz istisnalar dışında duaları kabul olmuştur. İbn-i Abbas için yapılan duaların kabul olduğunu görüyoruz. Çünkü İbn-i Abbas dinde fakihtir. Müfessirlerin alimidir. Ve Allah Azze ve Celle'ye ona kitabını öğretmiştir. Onu dinde fakih yapmıştır. İsmi bugüne kadar hayırlanıldığı anıldığı gibi inşallah teala, insanların arasından ilim alıncaya kadar, kıyamete kadar onun ismi alim bir zat olarak ve kendisinin ilminden istifade edilen bir resul olarak devam edecek inşallah dinde fakih olmayı istemek veya birisinin fakihliği için e, dua etmek caizdir buradan bunu anlıyoruz 67. hadis gene İbn Abbas radıyallahu anh gelmekte o dedi ki bir gün dişli bir devenin üzerine bindim ve insanlara doğru yöneldim geliyordum ve ben bu esnada buluğ çağına ermek üzereydim ihtilam görmek üzereydim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise benim yöneldiğim tarafta Mina'da önünde bir duvar olmaksızın insanlara namaz kıldırıyordu. Ben saflardan birisinin önünden geçtim. Sonra e, safın sonuna da daha doğrusu e, eşeğimi saldım yayılsın diye. Sonra da e, safın sonuna dahil oldum ve bu yaptığım işten dolayı kimse beni kınamadı. Bu yaptığım işten dolayı kimse bana bir şey sormadı, söylemedi. Bu hadisin ilim kitabında bulunmuş sebebi ise bu ve bundan sonraki hadisi ikisi de aynı mevzu için gelmiş. İlim tahsili için olabilecek ortalama yaş sınırı. Bu da diyor ya hani ben ihtilam olmak üzereydim. Yani gülü çağına ermek üzereydim. Gülü çağına ermek üzere olan birisi başından geçen bir olaydan hüküm çıkarmış ve bunu insanlara aktarıyor. İnsanlar saf düzeninde namaz kılarken cemaatle imamın stresi, cemaatinin stresi olduğu için insanlar imamın önünden geçemezler. Ancak cemaatin önünden geçebilirler. Bu caizdir. Üstelik namazı kesen siyah köpek kadın ve eşek dahi olsa ki bir hadis öyle gelmektedir. Siyah köpek eşek ve kadın eğer namaz kılanın önüne geçerse namazı keser biliyorsunuz. Bu hadiste de gene eşek geçmiştir. Yani şey namazı kesebilecek cinslerden biri cins geçmiştir. Ancak safın arasından geçtiği için yani namazı kıldıran imamın önünden değil de safın arasından geçtiği için o cemaatin saf, e, namazında bir bozukluk yoktur. Dolayısıyla böyle bir şey caizdir, mümkündür bunda bir veis sakınca sıkıntı yoktur aynı zamanda İmam Bukhari rahimahullahın, bu kitaba, bu kitabın içerisinde bu acis alman sebebini de zikrettik insan doğruyu yanlıştan ayıracak bir çağa geldiğinde ve kendisine fayda verecek bir şeyleri öğrenip aklında tutabileceği bir yaşa geldiği zaman artık ona ilim e, gereklidir ve artık o bu ilmden insanların istifadesine çalıştığı gayret Bu öğrendiği doğruyu deli döndüğünce anladığı kadarıyla insanlara aktarabilir. Bu caizdir. Nitekim bundan sonraki 68 no'lu hadiste Mahmud bin Rebi radiyallahu Allah'tan gelen hadiste de buna da bir işaret vardır. O der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ezberledim hatırında kaldı ki ben 5 yaşındayken o bir kovadan su aldı ve benim yüzüme su püskürttü. 5 yaşındaki bir çocuk Aysel Aleyhisselam'ın yüzüne su püskürtüyor. O da bunu ben bunu ezberledim aklımda kaldı diyor bunu daha sonra rivayet edecek ça insanlara aktarabilecek döneme gelince de bunu aktarıyor. Demek ki 5 yaşındayken kendisine yapılan bir fiil çocuğun aklında kalmış. Sonra büyüyünce bunu aktarıyor, anlatıyor. Dolayısıyla 5 yaşındaki birisinin başından geçen bir olay veya duyduğu bir şeyden de istifade edilir. Eğer doğru, doğruysa aksa. Peki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu niçin yapmıştır? 5 yaşındaki çocuğun yüzüne niye füskürtmüştür? Buna İbni Hacer Askalani, Rahimahullah iki şekilde cevap verirler diyor. Birincisi eşaka yapmıştır ki bu kuvvet de muhtemel. İkincisi de hani Aleyhisselatü Vesselam'ın tükrüğü de bereketliydi ya evet. o bereketten bu çocuğun istifade etmesini kastetmiştir. Bundan dolayı olayı yapmıştır der. Her ne sebeple yapmışsa yapmış olsun. Rebimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı için bu caizdir, uygundur. bunda bir beis sıkıntı yoktur. Nitekim biz de yaparız. Çocuklarımıza şakalaşmak için. Bereket olmak maksadıyla yapmayız? Çünkü o bereket Rebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait idi. Ancak biz de çocuklarımıza şakalaşabiliriz oyun oynayabiliriz. Bunlar en doğal şeyler. Özellikle de çocuk için ihtiyaç olan şeyler. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kaynaklanan berekete gelince o ona hastır. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hacda kesilen saçları Efendim yere attığı tükürüğü abdestinden sonra artan suyu sahabesi tarafından bereket maksatlı alınıyordu, vücuda sürülüyordu veya saklanıyordu. Bu da sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a has bir olaydır. Ondan sonra hiçbir kimse için caiz olmayacaktır. Peygamberimizin şahsına münhasır olaylardır bunlar. Ve bunlar da caizdir. Çünkü Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapan sahabesine bunu yasaklamıyordu. Böyle yapmayın demiyordu. Dolayısıyla o caizdir. Ancak Peygamberimizden sonra hiç kimse için caiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. 69. hadisimiz Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelmekte o da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet eder der ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu çok önemli bir hadis eğer dilimizi önerdi anlatabilirsek Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği hidayet ve ilmin benzeri misali çokça yağın bir yağmur gibidir bu yağmuru örneklendirir Aleyhisselatü Vesselam. Der ki, yağmur yeryüzüne yağar. Yeryüzü de çeşit çeşittir. Kimisi yumuşaktır, alıcıdır. Kimisi serttir. Kimisi hiç faydasızdır. Onları zikrediyor şimdi. Yeryüzüne yağar. O yeryüzünden toprağından bir kısmı yumuşaktır, güzeldir, suyu emer, suyu içine çeker. Yağan yağmur içine çekmesinden Dolayı onda yeşillikler ve Ot bolca biter Bazı toprakta vardır ki Serttir Suyu tutar ve onun suyu Tutmasından dolayı insanlar faydalanırlar İçerler Hayvanlarına su verirler Ziraatta kullanırlar Toprak yine insana fayda vermiştir Bir kısımda toprak vardır ki Düz ve kaypak bir topraktır Ne suyu alır içine çeker ne de bir bitki Çıkartır bitki bitirir işte insanlar da bunun gibidir der Aleyhisselatü Vesselam. Benim getirdiğim ilimle insanların faydalanması cihette bu çeşitlendir Benim söylediğim misali Allah'ın dininde fakih olan, incanlığa sahip olan kişidir ki benim getirdiğim Allah'ın hidayeti ve ilmi ona fayda verir. Ve o öğrenir, insanlara da öğretir. Bu söylediğim toprakların üçüncü çeşidi ise, ikincisini söylemedi. Üçüncü çeşidi ise onun ise daha doğrusu getirdiğim ilim karşısında kafasını bile kaldırmayan yani önemsemeyen, kibirlenen değer vermeyen, kafasını bile kaldırmayan ve Allah'ın ve gönderdiği hidayetini kabul etmeyen kimse gibidir. Şimdi izah edelim. İnsanlar da üç çeşittir toprak da üç çeşittir. toprağa önce söyledi ki insanlar toprağı biliyorlar, yaşıyorlar, hayattan te tecrübe ettiler. İşte o tecrübe ettiğiniz toprakla insanın benzerliği vardır. Nedir? Toprağın birisi vardır ki üzerine yani yağmuru emer, içine alır. Neticede o içine aldığı yağmur suyundan dolayı o dışarıya bitki verir. Ağaçların meyve vermesine sebep olur. Sebzelerin çıkmasına sebep olur. Hayvanlara fayda verecek ot, yeşillik ve benzeri şeylerin çıkmasına sebep olur. Bu bir çeşittir. Ki insanlardan bir kısmı da bunun gibidir. Peygamberimizin Allah azze ve celle'den getirdiği ilim bazı insanlar tarafından emilir, içine alınır ve o kendisi bundan istifade ettiği gibi öğrendiği dini, hükümler yaşadığı gibi insanlara da fayda verir. İnsanlar da ondan faydalanırlar. Herkes ondan istifade eder. İnsanların bir çeşitli toprağın bu çeşitlere benzer. İkinci bir çeşit toprak vardır ki o biraz serttir. Suyu emmez ama suyu tutar şöyle. Suyu tutar insanlar o su havzasından istifade eder. İçerler veya hayvanlarını sularlar veya ziraat için o suyu kullanırlar. İnsanlardan bir kısmı da böyledir. Hadiste bu kısım insanla ilgili bilgi yok ancak biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz. İnsanlardan bir kısmında vardır ki Kendisi çok fazla aldığı elinden istifade etmese de diliyle aktarımıyla insanlara fayda verir. İnsanlar ondan duyduklarıyla istifade ederler. Ondan duyduklarını alırlar, hayatlarına yansıtırlar. İşte bu sert zemini toprağa benzer. Kendisi istifade etmese de yeterince ondan daha fazla iştenler istifade ederler. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmüştür, bu hali tasdik etmiştir. Nedir? Benden bir hadis işitip de işittiği gibi başkalarına aktaranın Allah yüzünü ağaçsın demiştir Amel etsin etmesin İşittiği gibi aktaracak Bir başka hadisinde de Geçtiğimiz hafta okumuştuk Burada bulunanlar bulunmayanlara Tebliğ etsinler Ulaştırsınlar demişti veda hacında. Olur ki O aktaranlar Kendisinden daha iyi anlayan birilerine aktarırlar Bu da bir emirdir bu da teşvik edilmiştir. Yani. Dolayısıyla ikinci çeşit insan da yerilmemiştir. Bilakis bu hal Allah'ın verdiği bir haldir. Yetenci istifade edemese de başkalarının istifadesine vesile olmuştur. Bu da güzel bir haldir. Üçüncü çeşit toprağa gelince toprak öyle bir toprak ki hem sert, düz hem de kaypak. Yani su tutmaz. Suyu böyle üzerinde tutmaz. Akar gider. Taş gibi. Yani insanlar ondan istifade edemezler. Kendisi de kıraştır. Verimsizdir. Bir başkalar da ondan istifade etmez. İnsanlardan bir kısımda böyledir. Allah Resulü'nden Aleyhisselatü bir şeyler gelir. Onu dinleyen bu insan oradan gelene kulak vermez, önemsemez. Kendisi faydalanmadığı gibi birilerinin faydalanmasına da vesile olmaz. Nasıl yağmur ölü toprağı canlandırır ve insanlara fayda verirse ilimde ölü kalplere hayat verir, fayda verir. Ve bundan üç çeşit insan profili sayıldı. Onlardan ikisi istifade eder ve kendisine istifade eder. Birisi ise taş gibidir, istifade edilmezler. allah Teala bizleri hem kendisi istifade eden hem de kendisine istifade edilen kullarından etsin. Birinci çeşit toprak ve insan misali. Yetmişinci hadisimiz ise Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der Enes Şüphesiz ki şunlar kıyametin alametlerindendir İlmin kaldırılması, cehaletin yerleşmesi, sabitlenmesi, içkinin içilmesi ve zinanın yaygınlaşması, zahir açıktan yapılması Dört tane kıyamet alameti Onlardan birisi de ilim kitabıyla alakalı olmak üzere ilmin kaldırılması İlim nasıl kaldırılacaktır? ilim pat diye ortadan kaldırılmayacaktır. Kur'an-ı Kerim bir müddet sonra Allahu Teala katına kaldırılacaktır da İslami ilimler sadece Kur'an'dan ibaret değil. İslami ilimler peygamberlerin varisleri olan alimlerin vefat etmesiyle dolayısıyla cahillerin baş edinilmesi ortadan kalkacaktır. Evet, ilim ortadan kaldırılacaktır. İlim ortadan kalkarsa alimler, bilginler ortadan kalkarsa bu sefer cahillik kök salacaktır, yerleşecektir. Birbiriyle alakalı ilintili bir iki husus bunlar. Bununla beraber içki açıktan içilecektir. Zaten başlı, açıktan içiliyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Bir de zina açıktan yapılacaktır. Yaygınlaşacaktır, zahir olacaktır ki şimdilik sadece dillerde görmüyoruz elhamdülillah. Görmeyiz inşallah açıktan yapılır. Çünkü öyle bir gün gelecek ki insanlar açıktan zina edecekler ve kimse kafasını çevirip döktüğünden ne yapıyor demeyecek o şekilde dinin, ilmin, hayanın ortadan kalktığı bir dönem gelecek ve bunlar kıyametin küçük alametleri Enes bin Malik radiyallahu anh'tan gelmekte olan gene bu meseleye benzer bir başka hadis ise şudur, o kendisi biliyorsunuz Basra'da uzun süre kaldı ve sahabenin en son vefat eden kişisiydi o diyor ki insanlara hitap ederek benden sonra size kimsenin zikretmeyeceği rivayet etmeyeceği bir hadisi rivayet edeceğim şimdi size. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim, şöyle buyuruyordu. Şu sayacaklarım kıyametin alametlerindendir. İlmin azalması, cahilliğin ortaya çıkması, yaygınlaşması, zinanın açıktan yapılması, kadınların çoalması erkeklerin azalması. Ta ki elli kadına bir tane erkek bakıcı bulunur. İlim azalacaktır. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinine dair bilgiler, ilim, alimlerin vefat ettirilmesi ve yerine yine alimlerin gelmemesi, cahillerin baş edilmesi sebebiyle ortadan yavaş yavaş azalarak azalarak kalkacaktır. Buna paralel olarak cahillik yaygınlaşacaktır. zihne açıktan yapmaya başlanacaktır. Ve Yeni iki tane şey geldi. Kadınlar çoğalacak, erkekler azalacaktır. Bu ise fitnelerin yaygınlaşması ve savaşların çoğalmasından dolayı olacaktır. Görüyoruz ki fitnelerin çıkması, savaşların çoğalmasından dolayı erkek nüfus azalmakta. Çünkü savaşan grup erkek gruptur. Dolayısıyla bu fitnelerde ve savaşlarda can kayıpları çoğunlukla erkek cihetinden olmaktadır. Kadınlar ise gerek nüfustan gerekse bu şekilde e, hayatlarını kaybetmemelerinden dolayı çoğalmakta. Bu gittikçe devam edecek. Demek ki, ki veya kıyamete yakın birdenbire olmaya başlayacak ki büyük fitnelerden dolayı. Kadınlar çoğalmaya devam edecek. Erkekler azaldıkça azalacak, azaldıkça azalacak ki öyle bir dönem gelecek. 50 tane kadına bir erkek düşecek. Öyle bir dönemi biz istemiyoruz. Allah muhafaza biliyorsunuz. O dönemler fitnelerin hat safhaya çıktı. Söyleyeyim, savaşların kol gezdiği öldüren ne için öldürdüğünü öldürülen niçin öldürüldüğünü bilmediği bir dönem ki zaten bir kısmını çağda yaşıyoruz bomba patlıyor insanlar öldürülüyor niye öldürüldüğünü bilmiyor adam öldüren de niye öldürdüğünü bilmiyor zaten öldüren de belki o eylemi ne yaptığını biliyor da doğru mu yanlış mı onu bilmiyor ama bu kadar adamı niye öldürdüğünü suçlu mu suçsuz mu ayrımı yapmadan niye yaptığını bilmiyor farkında değil ama özellikle öldürülen niçin öldürüldüğünü bilmiyor. 72. hadisimiz Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içtim şöyle diyordu. Ben uyuyordum. Uykumda bana bir kadeh süt verildi. Ben ondan öyle çok içtim ki onun kanıklığının hala parmaklarımın çıktığını hissediyor. Sonra ben içtiğim sütün artığını, kalanını Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'a verdim dedi. Sahabiler, onu neyle te tevil ettin? Yani bu gördüğün rüyayı neyle tabir ettin? Nasıl yorumladın? Ya Resulullah diye sordukları zaman Aleyhisselatü Vesselam'ı cevaben ilmen dedi. İlim olarak tevil ettim Buradan biz Aleyhisselatü Sallamın bir peygamber olması hasebiyle ilminin genişliğini anlarız. Aynı zamanda Ömer Hattab i Hattab anh, ki ikinci halifemizdir. Allah'ınla razı olsun. İkinci halifemiz olan Ömer radıyallahu anh'ın da ilminin genişliğini, çokluğunu anlarız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde benden sonra peygamber gelecek olsaydı o Ömer olur Diler. Bu sözü de yine Ömer radıyallahu anh'ın ilmine nübüvvetse olan yetkinliğine insanları idaresine olan güvene bir işarettir. 73. hadisimiz Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı'ndayken Mina'da insanlar kendisine soru sorsunlar diye durdu. Biliyorsunuz Veda Haccı, Nebimiz ve Aişe vefatından vefatının az bir süre önce olmuştur. Veda Haccı esnasında Mina'ya çıkıldı, oradan Arafat'a gidildi, Arafat'tan Müzdelife'ye dönüldü. Müzdelife'den bayram sabahı Mina'ya gelindi. Bayram sabahı olan bir olay bu olay. Mina'da durdu insanlar kendisine soru sormaya başladılar. Bazıları dedi ki ben kurbanımı kesmeden önce saçımı kazıttım. Bilmiyordum. Bilmeden böyle yaptım. O da şimdi kurbanını kes bir sıkıntı yok dedi. Laharaç bir sıkıntı yok. Sonra bir başkası geldi. Ben taş atmadan önce kurbanımı kestim bilmedim. Bilemedim dedi. O da şimdi at. Önemli değil, bir sıkıntı yok, günah yok dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde önce yapılan veya sonraya bırakılan herhangi hususta sorulduğu her soruya yap, yapmadığın şeyi şimdi yap, bir, bir sıkıntı, bir günah yok, önemli değil demek istedi. Bu hadisin ilim kitabında geliş sebebi Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İnsanlan ihtiyaç duyduğu şeylere cevap verecek nitelikte bir ortamda durup ondan sorulayan cevaplamaları. Hatta bu esnada başka rivayetten alıyoruz ki bu esnada kendisi devesinin üzerindeydi. Hac da biliyorsunuz bir tanzim vardır. Bayram günü sabaha yapılacak işlerden ilki büyük cemreye taş atmaktır. Yer tane küçük taş atmaktır. Ondan sonra kurban kesilir. Ondan sonra saç tıraş edilir. Saç kazınır, ondan sonra da hareme dönülür. Haremde Kabe'nin etrafı tavaf edilir, İfada tavafı yapılır. Buradaki sorular ise bu Tanzimi bozan kişilerden geliyor. Önce taş, sonra kurban, sonra saç tıraşı, daha sonra tavaf. Birisi geliyor diyor ki ya Resulullah ben şundan önce şunu yaptım bilemedim, şundan önce şunu yaptım, şundan önce şunu yaptım. Önemli değil. Hangisini yapmasan yap, şimdi sırada ne varsa onu yap. Yapmadığın şeyi şimdi yap diye insanlara yol gösteriyor. Bu da bir genişliktir. Bu genişliği veren Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz. Taş atma, kurban kesme, efendim söyleyeyim hemen akabinde saçı tıraş etme ve kabeye tavaf etme sırası vacip değildir. Çünkü nasıl vasıtedirler? Bu size genişlik vermiştir. Yap önemli değil. Sıradan bir sırası onu yap. Bir günah yoktur demiştir biz de buradan bunu anlıyoruz. Nitekim alimlerden büyük çoğunluğu bunu böyle anlamıştır. Bu sıra vacip değildir. Nitekim o kalabalıkta hele de insan oraya ilk defa gidiyorsa, o yoğunlukta, o kalabalıkta, o hengamede bazı şeyleri bazı şeylerden önce veya sonra yapabilir. Son hadisimiz 74 numaralı hadis. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelmekte. O da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etmektedir ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu kabz olmayacak, kaldırılacak, cahillik ortaya çıkacak ve fitneler çoğalacak. Fitneler ve cahillik aşikar olacaktır. Ve herç de çoğalacaktır. Herç. Sahabe, Ya Resulallah herç nedir diye sorduğu zaman o eliyle işaret etmek cevap verdi ve Ebu Hureyye diyor ki onunla öldürmeyi kastetti. Herç öldürmedir dedi katil katli dedi. Bu hadiste de görüldüğü gibi kıyamet alametleri şunlardır denmemekle beraber kıyamet alametlerine ve gelecekte dört yaşayacak bir kısım olumsuz durumlardan haber veren bir hadis. Kim evimiz Aişe validemizin mucizelerinden birisidir. Burada da gene ilmin gizleneceğini buyuruyor Aişe validem. Bunun neticesinde de cahilliğin ve fitnenin yaygınlaşacağını, çoğalacağını söylüyor ve herç dediğimiz meselenin yaygınlaşacağını artacağını söylüyor ki hercin kelime manası kargaşadır karışıklıktır herçten kastedilen odur İşte bu herç dediğimiz karışıklığın neticesinde zaten adam öldürme katil cana kıyma olayları vuku İlim kitabıyla olan kısmı da ilk söz olan ilmin kabz edilmesi gizlenmesidir bu hadisten yola çıkarak alimler ederler ki ilim iki şekilde gizlenir birincisi âlüden vefat etmesiyle ikincisi de bilenlerin ilmi gizlemesiyle. Bundan dolayı ve Aleyhisselam ilmin gizlenmesini yasaklamıştır. Bilen insanların ilmi gizlerlerse eğer kıyamet gününde arızanı ateşle mühürleneceğini haber vermiştir. Niye? Çünkü bu fitne ve fesada cahilliğin yaygınlaşmasına cahillerin baş edilmesine sebep olacaktır. O sebeple bilenler niyetini tasih edecek Allah Azze ve Celle'nin yani, zatın rızasına gözülecek şekilde bildikleri ilmi yaymak ve insanlara e, duyurmakla, insanların ilmi sıkıntılarını, sorunlarını gidermekle ve bu meseleye çözünmeye çalışmakla sorumludurlar. Yani hani diyoruz ya, öğrenmek, amel etmek, tebliğ etmek ve bu hususlardan sonra ve bu hususlar esnasında gelecek sıkıntılara sabitmek her bir sonuna farzdır. İşte onlardan birisi de öğrendiğini, insanlara gücü yettiğince ve onların anlayacağı şekilde öğretmektir. İlmin gizlenmemesi, cahilliğin yaygınlaşmaması için. Bugünkü okuyacağım hadislerde bu kadar. Allah Azze ve Celle bizlere ilim öğrenen, ilmiyle amel eden, öğrendiği ilmi en güzel şekilde insanlara öğreten ve başına gelecek sıkıntıya sabreden, sevdiği, razı olduğu, hayırlı kullarından etsin. Amin. Sizlere de nazarım naraz olsun abimiz Azerbaycan'da. Hamdallahumme ve'l hamd ve şehadetu la ilahe illallah, estağfuruke ve etöbü lek. Akhire davana enel